1383 numaralı konu Müminlerin annesi Hazreti Ayşe'nin ilmi Allah Resulü'nün eşhabı herhangi bir şeyde şüpheye düşerlerse mutlaka Hazreti Ayşe'den sorarlar ve onun hakkında Hazreti Ayşe'nin yanında bir ilmin olduğunu görürlerdi